Kalem Suresi Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla Nun, kaleme ve satır satır yazdıklarına yemin olsun. Rabbinin nimeti sayesinde sen asla cinlenmiş değilsin. Şüphesiz ki senin için başa kakılmayan kesintisiz bir ödül vardır. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Hanginizin fitneye düştüğünü ileride sen de göreceksin, onlar da görecekler. Şüphesiz ki Rabbin, evet yalnızca o, kendi yolundan kimin saptığını iyi bilendir Ve yine o kimlerin doğru yola ulaştırıldığını da iyi bilendir Gerçeği yalanlayanlara sakın itaat etme Onlar senin kendilerine yumuşak davranmanı isterler ki Kendileri de sana yumuşak davransınlar Sürekli yalan yere yemin edip duranlara Aşağılıklara Herkesi kötüleyenlere Söz götürüp getirenlere iyiliğe engel olanlara Saldırganlara Günaha gömülenlere Kaba saba olanlara ardından da kötülükle damgalı kişilere sakın itaat etme. Malı ve çocukları var diye şımardığından ona ayetlerimiz tilavet edildiği yani okunup aktarıldığı zaman öncekilerin masalları der. Buna karşılık ileride onun burnunu sürteceğiz. Şüphesiz ki biz bahçe sahiplerini denediğimiz gibi onları da denemiştik. Hani o bahçe sahipleri... Sabahleyin bahçeyi kesin olarak hasat edeceklerine yemin etmişlerdi. Fakat istisna etmemişler, yani inşallah dememişlerdi. Onlar uykudayken Rabbinden gelen kuşatıcı bir afet orayı sarmıştı. Bahçe hasat edilmiş gibi bomboş kalmıştı. Sabah olurken birbirlerine şöyle seslenmişlerdi. Hasat etmek istiyorsanız erkenden arazinize gidin. Bahçe sahipleri keşke bugün yanınıza sokulmak üzere Bahçeye hiçbir yoksul girmese şeklindeki dilekleriyle fısıldaşarak yürüyorlardı. Her şeye güçleri yetermiş gibi çok erken davranıp bahçeye gelmişlerdi. Fıkat bahçeyi gördüklerinde biz herhalde yolumuzu şaşırdık demişlerdi. Hayır, aksine biz mahrum bırakıldık diye sızlanmışlardı. İçlerinden en makul olanı ben sizi tesbih etsenize diye uyarmamış mıydım demişti. Onlar Rabbimiz yücedir. Doğrusu biz kendimize yazık etmişiz demişlerdi. Birbirlerini kınamaya başlamışlardı. Şunu demişlerdi. Eyvah! Yazıklar olsun bize. Biz azgın kişilermişiz. Belki Rabbimiz bize yok olan bahçemizin yerine daha iyisini verir. Şüphesiz ki biz artık sadece Rabbimize yönelenleriz. İşte dünya azabı böyledir. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Şüphesiz ki muttakiler... Yani duyarlı olanlar için Rableri katında nimetleri bol cennetler vardır. Allah'a teslimiyet gösterenleri suçlularla bir mi tutacağız? Ne oluyor size? Nasıl böyle diyorsunuz? Yoksa içinde beğendiğiniz her şeyin bulunduğu bir kitabınız var da ondan mı okuyorsunuz? Yoksa vereceğiniz her hükmün leyhinize olacağına dair kıyamet gününe kadar geçerli aleyhimizde yeminler mi var? Yani biz size böyle sözler mi verdik? Buna Hangilerinin kefil olabileceğini kendilerine sor. Yoksa kendilerini destekleyen ortakları mı var? Sözlerinde doğru iseler ortaklarını getirsinler. O gün bacaktan açılacak, yani paçaları tutuşacak, işler zorlaşacak ve secdeye davet edileceklerdir. Fakat buna güçleri yetmeyecektir. Kendilerini aşağılanma kaplamış olarak gözleri sıkıntıdan yıkılmış bir halde olacaklar. Oysa onlar sağlamken secde etmeye davet edilmişlerdi. Bu sözü yani Kur'an'ı yalanlayanı bana bırak. Biz onları bilemedikleri bir şekilde yavaş yavaş helake sürükleyeceğiz. Onlara zaman tanıyorum. Şüphesiz ki benim tuzağım yani ince planım çok sağlamdır. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da borç yüzünden ağır bir yük altında mı kalıyorlar? Yoksa gayb yani bilinemeyen şeyler yanlarında da ondan mı yazıyorlar? Sen Rabbinin hükmüne sabret balık sahibi. Yani Yunus gibi olma. Hani o üzüntülü bir halde Rabbine seslenmişti. Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı, mutlaka kınanmış bir halde ıssız bir sahile atılacaktı. Rabbi onu peygamber olarak seçmişti ve kendisini iyilerden kılmıştı. Kafir olanlar zikri, yani Kur'an'ı duydukları zaman şüphesiz ki o cinlenmiştir diyerek neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi. Halbuki o Kur'an, ancak alemler için gerçeği hatırlatmadır.